Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşlerim değerli en son 43. sure olan Zuhruf Suresi'ni okumuştuk. Şimdi de Et-Tuhân Suresi ile inşallah Teala devam ederim. Tay Tuhân Suresi ile ilgili öncelikle bilgi vermek gerekirse, eee Mekki Mekki bir sure. 89 ayetten oluşmaktadır. Adını 10. ayette geçen ve duman manasında gelen duhan kelimesinden almıştır. Evet, biraz sadece bir diyeceğim. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Ha min. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmelidir. Çünkü biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur.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 Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara Allah'ın kulları bana gelin çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir Resulüm diye davette bulunan şerefli bir erçi göndermiştik. Allah'a karşı ululuk taslamayın çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum. Ben beni taşlamanızdan benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.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 Bilerek kendi zamanlarında alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik. Onlar, müşrikler diyorlar ki, ilk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Doğru söylüyorsanız atalarımızı getirin. Bunlar mı daha hayırlı yoksa tübba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Onları yok ettik çünkü onlar suç duydular.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 Tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin. İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Müttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyecek, giyerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları iri gözlü hurilerle evlendiririz. Orada güven içinde canlarınızın çektiği her meyveyi isterler. İlk taktıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte büyük kurtuluş budur. Biz onu, Kur'an'ı, Öt alalar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Yine de inanmayanların başlarına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. De Elhamdülillah Rabbil alamin.